Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicri yılbaşı ve hicret. Hicret yani göç anlamına geliyor günümüzde. Hemen her peygamberin baştan geçen bir olay. Hicret, göç. vatan terk edip başına dön gitmek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. Kırk yaşında peygamberlik belirli kendisine. Vekiyem-i Orada doğdu. Orada büyüdü. Hayatı çok garip geçti. Yani son peygamber. Hatim-i Enbiya. Allah'ın Habibi rica Hayatı çok garip geçti. Yetim dünyaya doğdu, yetim geldi. Babası görmedi. Annesinin hepsini kaybetti bunları. Amca yenge elinde kaldı böyle. Gençliği çok yoksul fakir geçti. Sonra evlenince elhamdülillah 25 yaşında Hatice Valemiz Allah'ın razı olsun. Onun sayesinde Rabbim ona sebep kıldı. Ya rahatladı biraz böyle. Ama tabi peygamberlik görevi çok güç dünyada. Yani malevi olarak en iyi bakan makam. Fakat maddi olarak da en sıkıntılı, zahmetli, çileli bir meslek diyelim benim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberlik verildi. Tabi kimin edecek Mekke halkını. Hepsi müşrik ama. Hepsi müşrik. Allah şirk koşan yöne böyle. Putura, tapınan. Çok şarap böyle. Alkolük hepsi böyle. Leş yiyenler, hayvan leş hayvanın kanını içenler, öz kızını diri diri gömenler böyle. Her şey onlarda böyle. böyle. Ahlak diye bir şey onlarda böyle. Yarı yani vahşi. Düşünün ki, öz kızını diri diri gömüyor. Öz kızını böyle, diri diri gömüyor. Böyle. İşte Peygamber, Annesi Madretleri, öyle bir topluma Peygamber gönderildi. Mesela önceki peygamberlerin çoğu... ...hazıra gittiler. Önce peygamber gelmiş... müminler çok. Peygamberin sıfırdan başlıyor, sıfırdan başlıyor böyle. Hem dünyanın... ...en vahşi bir toplum Zaten... ...yetim gençlülükluğu... ...gençliği garip geçti... ...boynum geçti, yoksul geçti. Biraz rahat erim derken peygamber olunca çiğedenin başında böyle. Peygamberimizin iki tane destekçisi vardı en çok fazla Peygamberimize böyle. Bir amcası Ebu Talip amcası. Onun evinde, elinde büyüdü. Amcası Kureyş'in reisi başkanı olduğu için iman edemedi peygamberimize. Yani bir yeğeni, eline bir yetim, bir kureşin reğişim diye bir onur, bendik yaptı. Peygamberimizin sevdiği halde onu korudu. Onu koruduğu halde iman edemedi ama ikincisi peygamberimizi destekleyen Mekke mükerreme Eşliği, Zevresi, Hadesi Hükür Validemiz. Hadesi Hükür Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne her açıdan destek, her açıdan böyle. Hem eşliği, hem her Peygamberimizin böyle. Ama tabi kader, şire bitmiyor dünyada, Peygamber bitmiyor. Sonuna kadar böyle. 10. yılda Peygamberliğin Amrıcısı Ebu Talip önce o öldü böyle. O ölünce Kureyşin reisiydi. Bir ağırlığı vardı. Otoritesi vardı. O hayattayken peybine peybine saldıramıyordu müşrikler. O öldü. Üç günü sarada Hatice Vali'ye ödü ebele. O hadetti. Kureyşin başına İbule'ye geçti. İbule'ye dönen kafir. Artık peygamberimiz de Mekki'ye mükerreme de geri yaptırılmadı peygamberimiz e. Baskı, zulüm, hakaretler, paşlama. Tayyip'e gitti. Karadılık bir ayaklar orada kaldı. Döndü yine Mekki'ye geldi. Ancak geceleri falan böyle gizlice daha ziyade yabancıları davete başladı. Yabancı başlık kabine gelenler mi mükerremeye. Arablar hac yaparlardı, şu zamanda da. Tabii hacin her şeyi itirilmiş, kaybolmuş. Artık kendine göre işte kalbine ederlerdi hac mevsiminde. 11 yılda Nubübet'in, 11 yılında peynalı zaman uyumuyor tabi geceleri. Şimdi bir anne, sonra baba, evladının rahatsızı görsün uyamazdı herhalde. Peygamberlerin de ümmeti olan şefkat ve merhameti bundan çok ama daha fazla Peygamberlerin böyle. Çünkü bir Peygamber bilir ki o insanların sonu cehennem imamı herhalde. Bu iş yanıyor böyle. Canı gönülden böyle. Yani bir görev yapayım diye, vakit doldurayım diye, bir program olsun diye, yani kana çıkayım dediğim gibi böyle. böyle. Şimdi karana çıkılıyor, tabii bir rüt alınıyor karşılığında, para alınıyor karşılığında, program yapma böyle, böyle keyfi böyle, otur yerine konuşma. Böyle. Yani peygamberle maddeleri çırpmıyor böyle. Çırpılıyor öyle. Düşünün ki mesela bir deniz kıyısında pikniğe gitmişler bir aile, çölen birine düşmüş suya fakçuluk böyle. Çöz, çırpalıyor öne boğmak üzere. Annesi görüyor ama suya giremiyor, dövülüyor, bağırma, çağırma başka kadar yıldırıyor, yutuyor kadar böyle. Diğermizin bu şekilde alemler. Uykuyken mi gözün her şeyi dileği çekiyor böyle. Her şeyi sabrediyor. ediyor. Bir insana kurtarmak için böyle. İşte on yıl. On üç yıl işte peygamadır Mekke'de. Bir gece akabı mevkininde peygamadır ki gece arasan sonra. Karşıdan bir grup insan geliyor. Karanlık tabi. Işık yok o zamanlar. Yaklaşınca peygamadır onlara onlara kimsiniz sizler? Medine'den gelmişler yani. O gün şartlara göre, koşullara göre. Oturmusun biraz konuşalım biraz. Oturalım dediler. böyle. Otururlar. Tabii peygamber canı gönülden mad eder. Antamizle bizim durum da tabii antamiz de böyle. İşte artık canı gönülden böyle kurtarmak şu onları. Oturulur. Önce Kuran okuyanlar, her bir e böyle. Ve gecenin karanlığında ıssız bir anda, sesli bir şekilde bir peygamber okuyor Kuran, peygamber böyle. Her kelimesi incele, duradır dura böyle, kelimesi duradır dura böyle. Anlamına göre o aleme girerek o okuyunca bir maliyev hava oldu şimdi orada. Bak o Medine altı kişi üzerine Allah bir değişik bir atmosfer böyle. Farklı bir alem böyle. Sonra peygamberle sohbet etti. Tamam. Sonra açıklaması koronel kelemin sonra kendini arz etti. Rabbim bana peygamberlik verdi. Yani ben de aciz bir kulum ama Rabbim böyle dilemiş. Rabbim bu görevi verdi. Siz dağıt Allah bir cile cahibine dağıt etti. Beklenmeyen bir olay onlar için Bu böyle bir şey. Bir defa duyuyor hayatlarında. Allah bir cile cahibine böyle. Putlar taş parçaları. Bunu çekici kır. İşe yaramaz. Yani, kendini kurtaramaz. Bir bakıştılar. Bir de bir saat bakalım. Yalnız konuşalım bakalım. Konuşalım bakalım konuştular, karar verdiler İslam için olmayı Elhamdülillah ilk kişi Medine'den altı kişi bunlar böyle. İlk Müslümanlar böylece. Bunlar o gediren karanlığında kelimeşe de götürünce beraber aşkım beraber biz bunu Almanya Meclis Antal muhteremler. Nasıl bir manevi hava oldu, ruhsa bir zevk, manevi fez böyle. Tabu o anda da bunlar sahip oldum, o makam çıkları. Yani. O anda sahip makam çıkları sahabe, mallar böyle. İmanını coştu böyle. Allah aşkına için yaktı günlerini. Nedenek ki yarısı Allah biz kaldık buradan Mekkede. Kim ayrımak ister buradan böyle? Hayır, hayır burada kalmayım. Dönün medineye, dönün medineye. O insanları iman insan daha sonra bakalım ne dedi. Peygamberimiz biliyor Arismet muteremler. Mekke'de doğacak son peygamber. Oradan göç edecek medineye mi eve? Bilmeyeyim peygamberle. Ama vaktini bildiğim devran tabi. Dönün bunların medineye mi eve? Altı kişi. Ama aldıkları, peygamber'si aldıkları bir ruhsal feizle, mali hazla böyle. O enerjiyle diyelim böyle, enerjiyle, aldık ki durmadan Medine'ye davetler. Durmadan insanları da evlilik gizli davetan böyle. Ev sohbetleri yaparlar ev sohbetlerinde. Kimi daha müsaat geceleri, her bir arkadaşı var, Akrabası var, kardeşi var, yeğeni var, amcası var. Fakat hep buna başladılar. Elhamdülillah baya Müslüman olma başladı. Herkese yıl tekrar gittiler bunlar. On kişi oldular. Daha fazlaydı da on kişi gittiler vekiyem Yine gece yarıştan sonra Akabe'de yine buluştuk peygamberle beraber. Onunla her iman orada. Peygamberlerim biat aldı bundan. Biat deniyor. Biat sözleşme. Söz verme. buna Peygamber şu şartı koşuyor böylece. Allah geleceği hiçbir şey şey koşmama Allah-u Teala'ya. Allah bir. O'dur müktürün maliki. O'dur Rabbul Alemi böyle. Yani Allah izin vermezse bir yaprak kımılamaz Arkadaş su atmaz böyle. Yel esmez böyle. Karınca adam atamaz böyle. Her şey Allah kudretinde tasarrufunda böyle. Ona bir şey ortak koşulmaz. Zina yapmama. O dönemde zina yapmama azdı. Ahlak mefhumu olmadığı için haram diye bir şey bilmediği için bu şartı koş. Zina etmemek bir de şirkat, hırsızlık yapmamı böyle. İltıra etmeme kimseye ve şirkatı öldürmeme. Buna tabi söz verirler. Peygamber size de ki Ya Resulallah bize eller bir sahabeden birini ver. Yani hangi sahabenin kiramda hangisi İslam'ı daha iyi biliyorsa o günün gel ayetlerine göre. Gönder, bir de gönder. Bir de Medine'ye gelsin de daha bir zaman çalışacağım orada. Peygamber bunlara verdi. Kim verdi muhtemelen? Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr rahatsızdır böyle. Mus ab gençti. Çok zeki muhtemelen böyle. Aga son derece sabırlı ama böyle. Kızma diye bir şey bilmiyor böyle. Son derece sabırlı, yumuşak ahlakı öyle dikişti böyle. Peygamber onu ver yanlarına gitti arabanlar. Hazır, yani Hazır Musa gidince baktaki bir toplantı oldu. 40 Müslüman olmuş böyle. 40 Müslüman. Yani 40'lar Bediye'nde. 40'lar. Hazır Musa gidince Bediye'nin Bediye'ye tabii çalışma daha hızlandı. Onu anlatış yeteneği kalbi daha fazlaydı. İslâm'a çalışma daha hızlandı. Daha ortaya canlandı. Yalnız iki engel vardı Medine'de. Hüseyin ile Muaz diye iki kişi vardı. Saad bin Muaz yani. Saad bin Muaz, iki kişi vardı böyle. Medine'ye hakim olan güçlü, kuvvetli, otorite iki kişi bunlar böyle. Bir gün Hazim Musab'ın da bulunduğumuz yerde kurma bahçesinde oturmuşlar. Müslümanlar sonra diyor böyle. Üstüye duymuş bunu. Yani Mekke'den biri gelmiş, yeni biri ortaya atmış. Ve öpkelenmiş, elini kılcı almış. Artık püldü böyle, şüretle geliyor böyle. Ona görünce toplantı halinde başta bağırmaya hakaret de başladı. Tekrar sustular. bu Musab, ayağa kalktı. Efendim, oturun biraz, oturun biraz bir şekilde biraz dinleyin bak vermeseniz tamam şu şu bir emredeyim. bizi bunu anlayın ne olduğunu bir oturmasın böyle falan buna bu, ücreti bu şekilde azı Musab'ın bu çok mütevazi ve tatlı dili tatlı dili tevazu üçsücü gider işte böyle böyle bir tepki böyle Şimdi i̇şte bir kadın bile olduğuna varsa gel buraya desene. Geliyorum derim ben, ben, ben, ben, ben, ben. ondan dolayı. O da yermişsin gidiyorum der. Ne böyle böyle. Yani bir çürük bile böyle annesinin hitabına göre tip gibi böyle böyle. Halbuki Hüseyinler yumuşalımdır böyle bir. Yumuşalıdı o Ama oturdu ama Tabi o anda İslam karşıtı böyle, din karşıtı böyle. Bunların bu duruma karşı gelince, peki konu bakalım. Adam Musa en çekti. Bin ayet okudu, o gün evde gelen ayetlerden. Kur'an'dan. anda. Tabi o da sahibi olarak rüsvon ağzından dümdüz direk, oradan almış tabi, membardan almış böyle, almış öyle gayet kurek gibi kelime böyle. Mevla Kerem okudu, sonra biraz sohbeten başladı, Peygamber Düzü Kur'an'dan anlatmaya başladı. Üstiyede bir değişim oldu. Dedi ki ilk okuduğu Kur'an'la dedi böyle, Tabii Kur'an başka, Üstiyede'nin sözü başka muhtemelen böyle. Kur'an Allah Kerem'i tabi böyle. var başka onların başka bir şey de var Var. Oku da başka okudu bu şekilde. Dedi ki, ne yapmak gerekiyor bu dengilemek için? Ne yapmak gerekiyor? Bir kelime şart. böyle. edilir mi? Oluyor. Bir kelime şartı. Siz oğlu muhtemelen. Dedi ki, Bediye'nde bir kişi daha var şimdi. Yani Salbi Muaz. Tezi oğlundaki zaman zamanlar benden böyle. Teyze oğulları. Bediye'nde bir kişi daha var dedi böyle. Salbi Muaz tezi mi oldu dedi böyle. Onu buraya göndereyim. Eğer o da Müslüman olursa dedi, artık Medya'nda, İslam'a bir şey engel yok. Artık serbest çalışmalı olsa öyle böyle. Gitti, Zeki Teyzeoğlu Saad Muğaz'a. Mekke'den biri gelmiş, Müsab adında, Allah oraya peygamber e birisini göndermiş. İslam diye bir din var. Ben gittim, dinledim, Surah Efendi'den bulundum inandım ben dedi. Benim inandım ona, benim üstüm oldum diyor. Nasıl olursun? Gökülüyor. Bak teyze oldu biraz sabır bakalım. De. Bak. Şimdi bu yüksedeki işlem var istedim. Yüksedeki bu yüksedeki işlem var. Biraz sabit değilse bak diyor. Sen de git, onu bir dinle. Ben anlamam onun kadarsın. Diye. Bir onu dinle bakalım diyor. Sonra karar ver diyor. Ben ki dinlemen derken rica diyor Gidiyor oraya. Buraya. O da kıyınç alıp geldi. Hatta kıyınç saflı yere belo. Bir baskı olarak böyle. Tapladı. Almıştı öyle bir ayak aldı, karşıladı. Tabii aynı tatlı değil, aynı tavazı, böyle güzel bir karşılama ile şey ile güler yüzle. E, o da bir değişti tabi. Ona göre bir haralıyor karşı ki aynadaki insan insan, insan böyle. O diymiş aynı şey onu yaptı böyle sohbetine kurak O da müslim oldu tabi. O da müslim oldu. Artık yüzle mi endemi çarşı, sebep çarşıya bakın nasıl böyle. Ondan sonra sebeple namaz kona başta cemaatle başladılar. Yani Mekke'de kılama cemaatle namaz Medine'de koyuluyor namazla böyle. Yar yıl yine geldiler Medine'ler, 75 kişi, ikisi kadın, yedek erkek. Akaba'da geldiler Peygamber görüştüler. Tabii şimdi Medine'de Müslümanlar çoğaldı epey. Ama onlar tabi'in, sahabedir onlar böyle. Onlar sahabeden din aldılar. Bunlar tabi'in Bak ikinci derece bunlar verecek. 75'li gelirler, yine akabede bulmuşlar. Gece yerine gizli. Gel bulmuşlar orada. Delir ki ya Resulallah. Derler Medine'ye gel sen Medine'ye. Bak, bu senin kavmin burası. Bu akraban, amcaoğulları, şunlar, bunlar bu şekilde. Fakat bu imana gelmiyor bunlar. Sen yarasıyla Medine'inle veya gel bana böyle. E biat aldı o zamanlardan böyle. Dedi ki ben gelirsem oraya, oraya müşrikler saldırırlar. Savaştır oğulları böyle. dünyada cihat olması gerekiyor. Böyle gelince de icabında savaş da olacak böyle. Peki sürdü müsün böyle yani beni de korumak için icabında yani böyle her şeyi göz almayı bunlar söz verdiler. Peygamberimizi davet eder miydi mi ne vereydi böyle. Size bunları. Döndü bunlar. Bu olay Kurban Bayramından sonra oluyor yani böyle. Zirve ayında oldu böyle. Bugün icraçınız son günüdi böyle, bu sene, bu hafta önden, bugün. Peki ben burada ki hesabı kiramış şimdi, artık Müslümanlara, Müslümanlar Mekke'ye Müslümanlar her biri sanki kocen kesiğine yürüyorlar demeli. Hepsi böyle baskı altında demeli. Dövülen, sövülen, öldürülen, devlet yok. Kanun yok, mahkeme yok böyle. Gücü yeten, gücetini eziyor böyle. Hep üşük bunlar. Onlar egemenler Mekke'ye, Mekke'ye, Allah diyelim başına geçme kalkıyor böyle? Bu kadar bir baskı böyle. Gizli namaz kıyıyorlar, gizli şey yapıyorlar. İçeriki onlar da böyle sebeş namaz kursun, işamazsın, bunu namaz kursunlar böyle. Peşin buraya da sabırla, sabıkram, bediine işte böyle, işte engissem bakalım oraya. O topna gitmeyin böyle, topna gitmeyin, giz batmayın, böyle, herkese gidin bakalım oraya böyle. İlk çıkan sahabe hadi bu Seleme Radwan Seleme O kızı vardı, kızın adı Seleme zaten. Ebu Selem'e, Selem'in Baba anlamına geliyor. Selem'in babası Ebu Selem'e. Eşin aldı, kızın aldı, deveye bindi, bir buçuk şimdi hicret etmeli. İlk muacir geliyor buna Çünkü tam dışında bunu gördüler müşrikler. Ne diyorsun? şu, şu yok. Ya bakalım Medine'ye gidiyor. Kızın, işini akrabaları indirler deveden. Kızı indirirler, sen gidiyorsun buna be her zaman olur Bu gitti. Ondan sonra böyle ya yani gece arasında gitti bazı bazı öyle sıcağında güneşinde gittiler. Mahfı ömer. O da o açla gitti o böyle. Gündüz böyle. 20 günde yanda vardı. Ka'be-i Tuva'a geldi. Daha matti İrşat, Kabe'ye var vitti. Davul mazeni kıldı. O kuşeye kuşalmış. Ben de Medine'ye gidiyorum dedi böyle. Aklına gelen bahsediyor, gelsin böyle. onu kimse gitmiyor, kasanında. O sebeşle gitti. Hep diyor sahabeler, tabi gidiyor ama evini satamıyor. Diyor. O dönemde para falan yok böyle, aslında böyle. götüremiyor, albana götüremiyor, Evini satamıyor, şey yapamıyor daha ayrıca parası olan parası bir götürüyor anlar böyle. Genelde fakir şehalleler. Hazır Bekir'de şimdi peşteydi. Hazır Bekir'de Hazır Bekir'de Geldi Ya Resulallah izin verirsen de ben de diyeyim mi diyeyim mi böyle ya. biraz durdu. Ya Ebu Bekir, sen de bekle bakan biraz böyle. Umarım biz beraber edeceğiz. Devam edeceksin işte beraber. Öyle bir şey var mı Rassulullah? En yani büyük ümidim var. Hiç adet edamız böyle. Hazneli kaldı. Çok hasta, yaşlı ve kadınlar kaldı herhalde. Ne kadar böyle. Şimdi aslında bir lider, toplum lideri. Önce kendini, ikinciyi alır kendini güvence alır. Önce kendi gider, kendi güvence alır böyle. Bak Allah'ın Resulü, Allah güvende ne yapıyor Hep isabına gönderiyor, kendi kaldır böyle. Şimdi, Medine'den oldu. Medine gidenler, macirler. Oradaki Müslümanlar, Elhamdülillah bundan sahip çıkardır. Medine Müslümanlar. Onlara ensar deniyor. Yardım verdiği anlamına geliyor Ensar deniyor bunlar efendim. Mekre'den bir muhacete geldi mi hemen bir bunu kapıyor. Onlar karışık oldular derler. Kardeşlik oldu bunlar. Be. Laflı değil ama böyle. Nasıl karışık oldular böyle? Her şey bölüştü böyle. Alıyor bunu. gelen birisi alıyor böyle. Bak birisini alıyor. karışık oluyor böyle. Bu ev benim evim diyor. Yarsı Senin. İki olan sen Biri sen, biri benim benim. Deven yar senin yarısı benim. Kurmağı yar, senin yarısı benim. Parasını çıkarıyor, yarısı senin bunu. bunu, bunu benim, Karışık oldular. Yalnız bir dertleri var ama Şimdi Medine'ye giden, Mekke'ne giden Müslümanlar, rahatlar çok orada böyle, çok rahatlar böyle. Elhamdülillah, Medine alakoyunlara sahip çıktı maddan yarısı ortaya ettiler bunlarla beraber namaz kılıyorlar, sohbet ediyorlar. İç gibi Allah diye Mevlamızı sohbet ediyorlar. Rahatlar. Ama gönülleri kırık, kartta yanık, Resulullah Mekke'de hem düşman elinde. Resulullah Aleyhisselatü'ne derim Mekke'de hem düşman arasında düşman elinde. Olmayınca ne kadar rahat olsalar, hatta cennetli bir yolunu istemezler. Sahabenin haberi. İllaki Resulullah. Pekanat'ın bir suhabeti, çok tatlı cennetten haberi. Çok tatlı. Şimdi gelin Mekke'nin müşriklerine. Önceleri, bunu önemsemedi Mekke müşrikleri, giden Müslümanları, Medine'ye. Hatta bazıları sevindi bile, Onlara göre, yani gitsin şu peşik onlara göre böyle. Biz rahat diye böyle. Bazıları tereddütte, bazıları böyle memnun bile böyle. Ama sonra uyandı bunlar, Mekke müşripleri. Ne uyandılar? Medine Emine'lerdeki Ensar. Orada iki kabile vardı Medine'de. Evet Hazreş'e iki kabile vardı böyle. Aslında aynı kökünden gelen... ...kardeş bunlar aslında bunlar. Es-Hezet -es -es kardeş bunlar. Tabi zamanla ...çoğaldılar, büyük kabul oldular. Aralarına fitne girdi. Düşmanına girdi bunlar. İki kardeş kabul arasında böyle. Arada bir savaş olur böyle. Arada bir. Çok korkun savaş olur böyle. Bize şey gençler ölüyor böyle. Kadınlar doğu kalıyor. Şükretim ağlaşıyorlar... Arada bir savaş oluyor böylece. şey. İkisi de yani iki kabile Arap kökeni yani böyle. Yani dini Arap böyle. ülkeleri Arap böyle. Kökenleri aynı dededen geliyorlar. Ama bunlara bu birleşim yetmedi muhtemelen bakınız. Din birleşiyor böyle. Evet. İslam Medine'ye güçlenmeye başlayınca isim verilince Evlisten Hazreti'den da. İslam'a Müslüman, İslam'a gelince bunları karışaltır böyle. Bir yere gelmezken bunları böyle. Hatta biri yolda bir yol değiştirir böyle. Bu evsiz bu haziciyi böyle. Yani yola görünce yol değiştirirler. Birbirlerine selam vermezler, kelam vermezler, komşuluk yapmazlar. O kadar açıkken düşman gibi birbirlerine. Ama İslam gelince kardeşlik potası erirler mutlaka böyle. Ve tabi yollar. Sabate yapıyorlar, cemaat namaz, namaz kılıyorlar, bunlar güneşiler. Şimdi düşündü Mekke müşrikleri, ona durum biliyorlar. Neler ki Medine'deki iki kabile birleşti, büyük kabile bunlar ama bela. İki kabile birleşti, Mekke'ye giden Müslüman onları birleştirdiler, büyük güç oldu. Etrafa diğer kabileler var, orada Müslümanlar oluyor, onlar Medine'ye gelecekler. Dediler ki şimdi Mekke müşrikleri eğer de buradan gelen Muhammed de dediler Aleyhisselam. Mide'nin gider, onun başına geçerse iş da der bu sefer böyle. Ne zor? Mekke'nin can damarı ticaret böyle. Şam'dan böyle. Mide'nin Şam şangol üzerinde avluku olacak onlara. Bunların kafalar çalıştı ama biraz geç kaldı burada. Karun'a toplanmaya. Onların bir toplanma yeri vardı. Bir ev yanı. Adı Belin Nedve diyorlar böyle. Bu aslında kutsayın eviymiş. Bunu toplanmış bunlar böyle de. Ebu Ceyli tabi başşafıyor ama Ebu Ceyli kar oldu. Böyle. O başşafıyor böyle. Toplananlar ileri gelenler, mekene ileri gelenler. İblis, şetana, şetana başlayan İblis böyle. O da bunu O da bunu haber alıyor. O da geldi, şehtan böyle. İnsanın şerline girerek geldi böyle. Neyci şehiyim dedi böyle. Neyci kabilesini engelleyim bir yaşlı yüreyim derten geldi. Temiz gelmiş, üstü başlığı güzel. Güzel konuşuyor, konuşması çok güzel. Dedi ki, duydum bir yerde, işte böyle bir tuhafınlık yapıyormuşsunuz. Ben de Muhammed düşmanım. Dedi, daha da kralım burada böyle böyle. Cin, şeytan, onlar insan için girebiliyor da Cin, şeytan da böyle, böyle. O da geliştim buraya. Başlarlar şimdi. müzakereye başlarlar. Ne yapalım? Nasıl önlem almak var? Ne yapalım şimdi? İlk söz olan Ebru Bahre denilen müşrik. Söz oldu. Dedi ki Bizi Muhammed dedi. Bir yere kapıyı alalım. Zindana, yer altına karanlıklı olsun, havasız olsun, küçük bir delik kalsın, orada da bir ihbar atar kendisine, kadar atar kendisine, orada fazla yaşayanız bu nedenle böyle. Bunu hapsenemine böyle, göndermeyelim ama, gitmesin medeneye böyle. Şimdi, şerifine baktı tabi insan yanından, şerifine baktı, ne dersin diye böyle, yok, bu iyi değil, bu durum böyle. Neden? Ee, Müslümanlar bunu duyunca, onu kurtarmak çalışırlar. Bir de Müslüman olmayan Haşimiler var. Muhammed'in akrabaları var böyle. Onlar bunu sabedemezler, kurtarırlar böyle. Bu görüş iyiliğiyle böyle Daha başka bir şey bulunmak yani böyle. Hişan Bey biri kaldı, müşrik kaldı. O söz aldı. Dedi ki, Muhammed'i bir, de bir de bağlayalım, şöyle bırakalım. Ya aç sus çölde kayıp olur ölür gider. Ya oza bir kabileye gider böyle. Buradan gitsin bu bunu. Gedin ama burada gene dersin olmadı gene. Yani. O dedi, başka bir kabileye giderse dedi, kabile akını alır, kandırır, o inanırlar. Zamanla sine sine düş olur bunlar dedi böyle. Bu da olmaz. Sıra Ebu Celi'ye geldi. O laf aldı. Bunu öldürelim böyle de böyle. Tamam dedi. Bu hak doğru böyle. Bunu öldürelim. Ama kim öldürecek? Hasım yok şimdi. Öldürmekten. Kim öldürecek? Niye korkuyorlar? Peygamberimizin dedesinin babası adı Haşim diyor. Onun şunları Haşimi denir? Haşimi deniyorlar böyle. Haşimler çok kalabalık var böyle. O zaman da bir insan akrabası öldürüldü mü? Eğer o kabünün hakkını arayamasa artık o kabile rezil oluyor böyle, penço oluyor böyle böyle. Çınlar düşündü bu. Evet henüz iman etmeyen haşimlere var ama eğer Muhammed öldürülürse iş kan davasına, akrabalık şeyine dokunur. Kana dokunulur, Bu seferlerler kim onu öldürürse onu öldürür bunlar bunu kısasa. Peki ne yapalım? Ebu Cehil, Kabir çok cimşiddi. Bana bir çare buldu böyle. Dedi ki her kabirde bir adam var. Her kabirde. Genç bulalım böyle. Başı bozuk bulalım böyle. Ebu saralım gece karanlanda. hepsinin bu muştura böyle. Kim vurdu belli olmasına böyle böyle. Dedi Haşimoğulları bütün kabileyle savaşamazlar bunlar böyle. Yeter az olur bunlar böyle şey. baktılar, çok doğru dedi. Böyle yapma bakalım. Şimdi karar verildi. Akşamdan sonra peyebe sarılacak. Yiyeceği ortalara kararınca, artık halk evine çekilince, evine basma yapacaklar. Yaptığı yerden her kabreden bir genç kılınca olacak böyle. Karamsan Kim kimurdu tam belli olmuyor böyle. Yavrarsan gelelim yani Peygamber otele. Peygamber de olsa tabii bilemiyor. Peygamber. In. Haber yok onun hakkında. Yavrarsan geldi. Ya Muhammed durum böyle böyle. El-Fal 30 ayet kelimesini de getirin muhteremler. Oraya girmeymişler konuya veyiz yemkür diye başlıyor. Dedi ki, Mevlamın emri, sen bu kadar çık, öbürkünü al, Medine'ye girelim bakalım. Buraya görüşürüz bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti yanında kalırdı. Hatırlar. Öbür oda da çağırdı. Ali gel buraya, buyur durum böyle böyle. Ramza bana emir verdi ben medineye semiyat amiyat yat amiyat böyle yani bakınca beni yatıdan zannedsinler Hazreti pekler sallallahu aleyhi böyle ama korkma sen bir şey yapamaz sen bunu Allah siz koruyacak bu şekilde hiç korkma böyle al bu şekilde Hazreti Peygamber insanı yattı Peygamberin bir örtüsü vardı onu da örttü yat oraya, Tegin biz ilk baştan şu okudu, topa kaldı böyle. Üf ve donlarında çökti. Tam alık altında, sıkı şekilde çevirmişler. Aradan beri Tabi, sevmedi, böyle çapı geçti. Temiz göremedim tam olarak. Tamam ve sevmedim Bunlar böyle müşrikler, daha birkaç böyle. Başka bir müşrik geldi oradan, onlardan biri geldi. Ne diyorsunuz böyle? Ne var? Baksana üzerine tozunmuş, yüzünüz böyle böyle. Her hatta tozunmuş böyle, böyle O gece kim mazda orada Peygamber'i böyle, kime toz Kimi saratmışsa hepsi verdi, geberdi hepsi böyle. Belirir ki hepsi geberdi onlara böyle. Kendine geldiler dediler ya biz uyumuyoruz. Baktılar yatıyor yatağında o Peygamber Muhammed değil öyle böyle. böyle. Bir baktılar. Hasıra kalktı. Tabii mi? Hatta o anda muhteremler hasıra yatınca peygamberin yatağına Allah Cilal, Celal celal Mevlamız cerrah Mikale sordu. İkisini sayıda çağırdı. Cerrah-i Mikale. İkimizden biri ömrünü öbürüne versin de biri ölecek. Kim, kim ömrünü verecek? Hangi resmede? Da bileti olsa, ben ne gidiyorum ona böyle. Ya birazdan bir kere bakıyor, o verse emrini bu daha çok olsa. Bir kere bakıyor böyle, öyle uzucak, bir türlü karar veremiyorlar böylece. Ben bunu diye ki bakın dedi benim Ali kulum, benim Habibim yerine yatan yaptı böyle. Ölüyü gözü alıyor gene böyle. Gidip onu koruyorum. Geliler, ya boşluğunda bir kere ayakları böyle. Şimdi aslında tabii Allah katında bunlar yani dünya hiç mi Allah katında Dünya böyle yani bir güneş sistemi. E, Karakterim örneğin gök değil kat gökler. Ne alemden böyle? Ne alem var böyle? Yani dünya denen bu gezegen bir zeri, atom değil böyle. Atomun zerresi değil ne yani böyle Allah katında böyle şey. Ama dünya imtihanı olduğu için. Hani iman zorunlu değil böyle. Ve zorunlu olsa, iman kıymet yoksa iman kıymetli böyle, hafif solma gibi olsa böyle. Tabaklar baklar ki, hastalarıyla yatıyor, oradan dokunamadılar ona, Haşim olduğu için dokunamazlar kendisine Ama, Ebu Jigil orada, Ebu Liyarb orada, Utbe Şehibi orada, aznı orada böyle, ama Muazzz evkence bunlar şimdi nasıl kaçıldı ellerinden Muhammed'e böyle nasıl kayınlar kaçtılar böyle evkence sinir sinirsinler böyle birbirine böyle sen gün ben görmedi mi kaç elleri bu şekilde hemen odunda dağıldı. aran başladılar böyle ilan tembeki mi görmeye kimlerin Muhammed'i Ali'su Hazretlerini ülubi adiri yakalarsa yüz deve ödül yüz deve ne demek yüzden deve. olacak yüzden deve böyle eline kılıcını alan baltayı alan eline kazma kürü alan o şeyler bütün müşrifler peygamber e arasında eve beraber ayollar ama bulamadılar o taraftan peygamber o gün sakın bir yerde nerede kaldı bilmiyor evsizli günü öyle baktığında peygamber Ebu Bökül'e gitti öyle baktığında Mekke'de öyle hayat durur böyle onışımsa zamanlar efendim çok sevk oldu Gitti, Kapıyı vurdu. Kim o? Evvel ki benim Resulullah. Yok sen mi sen Resulallah? açtı kapıyı. Buyur Resulullah. Hayrola böyle? Rabbinde izin geldi incedi sen bana. Ben de varmışım ne haber? Varsın. Başta alamamış. sevinçten böyle. Resulallah berber her şeyi yaptı O şeref tamam böyle? İki devsi var lan şu bekir embeli. böyle beslemiş bunlar. Çekmiş besleyip böylece. O gün akşama doğru kararını basınca mağara'ya gittiler. Sevirda var, oradaki mağara böyle. Sivirdağ böyle. Mekke'ye 5.5 kilometre, Nüneydoğusu Mekke'nin, yani bir saatte insan gider oraya kadar. Oradaki bir mağara böyle. Oraya girdiler. Gece, sabah olunca, Lakin onları nekemiş, itiraf almışlar. Diyor ki bu da müncetif anlayı bu şekilde. Bir grup belli. O üzerinde o sevir Sevirzona gelmişler böyle. Bütün de aramışlar bulamamışlar. Diyorlar ki burada bir küçük bir mağara var. Küçük mağara, basamakları. Bir de buraya bakalım böylece. Burada olmasa acaba oraya geliyorlar. oraya gelince Ümeyi bin Halep denen bir müşrik var, onların baş oluyor, o grubun yani başlıyor ya. Yani ki işte girin mağaraya, bir kahkaha gelsinler. Aptal mısın beni ya? Ne oldu, neden? Bakın mevla muhterem ben neden bu şekilde böyle? Şimdi peygamberimiz mağaraya girince, Hazretleri, etleri, yavurar sesler, seceye kapandı, ağladı. Allah bana izin ver. Gideyim, harbiye ekliyorum, ben bağışlarım orada koruyayım mağarada. Bana izin ver. Ve ki, ya Cebrail'im sana ihtiyac böyle. En zayıf mağlukumu, en zayıf gönderilecek mağlukumu, onu koracak. En zayıf. Nedir örümcek? Ve elhamdülillah bir örümcek gönderdi. Tabii mağaraya girdiği gibi, zaten mağara kapısı küçük. İnsan eğilip giriyor böyle, yani. artık girer mi ya? Mağara kapıda böyle. Bir örümcek geldi, hemen çabucak... Ağa gönüldü. Ağa ördü ama tabii bir kat ince, şeffaf, işe çok görülüyor, yeni daha böyle. Rabbim Emir Bedir, Yel'e, rüzgara, es bakalım bu tarafa esti, toz, toprak, ince kum o kalınlaştı, yoğunlaştı böyle, görün bakalım. İki tane güvercin geldi çift, eşi, erkek dişi yuva yaptılar hemen ağzına, yuva yaptılar. Bir de da bir kütüldü, çifti muhtemelen herhalde. Çifti Marah Kapsı'na geldiler, derler buraya bakalım. Ümeyye ibn-i Hazreti'ne müşrik kafir, Hazreti Bilal'ın da o yüzden içmeyi yok Hazreti Bilal'a. O da belirge geberdi muhtemelen herhalde. Kalka güldü. Ya siz altan mısınız ben. Muhammed daha buraya gece geldi böyle. Baksana böyle örümcek örümcek ağa böyle. Eğer buraya girse bu ağ dağılırdı, kopardı. O arada güverce uçtu. Bak da bir de güverce uçtu yu, yu, var. Yumurtamış da buraya böyle. Yani burada olmaz dedi muhtemelen orada. Olmaz diyorlar. Hazreti Hazretleri de tabi onlara bakıyor böyle şimdi. Onlara bakıyor. Şöyle, şöyle inip şöyle birini baksalar yine görecek ram böyle küçük muhabere güzel bir böyle görecek ram böyle hazır bir kişiye böyle titüne ne yapar acaba tab ölecek şey önce müdahale ama kurtarabileceği mi böyle ne yapar titreken diyorlar diyorlar bir Lahta <gülüyor> inna Allah mi'ana. Lahta zen inna Allah mi'ana. Allah bize beraber beraber. Üzülmemiş şekilde. Bak bak an dışı öbür taraf mağaranın bir baktığı bir baktığı muhteremler. Öbür açılmış. Bir derya deniz. Bir gemi. Bir gemici. karşı işçilik. Hayaller ermeyen böyle. Güzel bir yeşillik, bir alem böyle. böyle. Ne bu ya Resulallah? O gemi, rahmet gemisi. O gemici Rıdvan, cennetin baş melek. Gördünün cennet orası böyle. Ona buraya gelse dedi, biz de emin cennet yapacağız, cennet yapacağım böyle buyurdu. Böyle. Üç gün kaldı Aleyhisselat'ın mağarada muhteremde, üç gün kaldı mağarada. Bunu aklımıza bir soru gelebilir burada. Bir peygamber miracı vardı önce, miraca gitti gökyüzüne böyle. Bir anda gitsin bir dineye. Hayır mütevaziler. Peygamber e her yaptığıma sünnettir belir. Eğer peygamberler insan üstü yaşarsa, onun insan olamaz tabii insan ümmeti muhtemel. Olmazlar böylece. Yani peygamber ne yapacak? Peygamberlikten fayda almayacak. Bu böyle. Normal insan gibi yaşayacak ki ümmetinin tabi olsunlar. Böyle. Göçesine icabı da böyle. Üç günü sadece bir çıktıkların mağaradan Hazretleri böyle. Dört kişi ama böyle. Hazretleri bir, bir, bir, bir, bir, bir peygamber bir şeydi diye böyle. Bir de bir Kılavuz. Olur, kılavuz. Abla adında bir Amr diye Azatlısı külesi vardı. Dört çıktı bunlar buradan. Normal yolunda gitmediler sahileye gittiler, kızılanıza gittiler bu şekilde. Kızılanıza sahileye gittiler bu gittiler, sahileye gittiler, Bunlar giderlerken yolda çok oluyordu yolda muhtemelen yolda böyle. Bu yüzden yolda tabii. Bir suraka denen biri, suraka denen biri böyle. Çok kısa geçiyor bunun inşallah. Etrafı haber verilmiş Ebu Cehil, bütün kabilelere, yolda kabilelere böyle. Muhammed Ebu Bükü kim yakalarsa yüz deve ödül derhal böyle. Ölü diri. Yüz deve. Halk koşuşuyorlar. Surak'a da gidiyor böyle. Surak'a da ün yapımı o civarda böyle yani böyle. Öyle küçüymüş, yani atına bile gidiyor. Değil yaklaşınca atı gerek sapılmasın böyle, ayaklara böyle. Almut yapış yapamayacağını dedik. ya Muhammed dedi ben sana bir geleyim ben sana seni koruyayım. Hayır sana gerek yok sana Ben Rabbim koruyor böyle. Sen sonra giriyorsun Medine'ye. Şimdi gelinmiş peygamberimizin Medine girişine Aleyhisselam Hazreti'nin kısa peygamberimiz Rebun'un sekizinci parası günü Kuba'ya gelince böyle Kuba. Köyde o zaman ayrı bir dene kopuktu. Şimdi birleşim edin hele. İşte Kube'ye geldi. Kube'ye geldi. Oraya birkaç var kadar kaldı. Cuma günü hatta Kube Meclisi yaptı. Peygamber Kube Meclisi ne? Ama çatıyor böyle böyle. böyle. Yani taş şamur, karlı böyle. Bir de duvar da O kadar bu şekilde. Ama peygamber yaptı. Kube Meclisi tabi. Cuma günü Medine halkına haber gönderedik ki Resulullah artık Medine'ye girecek şehir merkezine girecek böyle. E, Medine'de bulunan bu muhacirler Tabi canı gönülden Resulullah ona gözlerin hayallerinde böyle. E, Akabe'de peygamberi görenler Medine'liler onlar keza direk peygamberi görmeyenler görmeyen gözler hepsi böyle canla bekliyorlar hem cuma günü çıkacak Kuba'dan 106 oğlu gelmedi karşılamaya yani böyle. böyle. beraber çıkılar. Öyle vakit olunca öğle namazı gelince peygamber de döndü böyle sol tarafa gitti. Bir mağarama adı Ranun'un hocadır, Ranun'la bir vadiyane böyle. Gelince ilk cuma konuldu İslam'da ilk cuma namazı. Kuzbaki peygamberlerle. Ondan sonra artık birinde böyle devre üzerinde diğer sahabeler, karşılığına gelenler, geliyor geliyorlar. Şimdi kadere bakalım şöyle. Mekke halkı müşrikler. Elle kılıç, balta, kazma, sopa Resulullah'ı öldürmek arıyorlar. öldücekler böyle sopa da vuralar demeler Dekki halkı ebelece. Her zaman ayıları ebele. Etraf kabirler onlar olarak ebele. Yüz zevi almak işin onları. Onu yakalamak için, esretmek, eli konu bağlamak için, öldürmek için. Medine'de halk yerinden oynadı. koptuktan. Medine halkı ebele. Resulullah geliyor Medine'ye. Resulullah Biz bize geliyor derken. Tabi haber geliyor. İşte Kubadan çıktı. Yoldan namaz kılıyor. Yaklaşık bir Şimdi veda denen yer var. Midine oraya giriş yapılır, çıkış yapılır o zamanlar. Oraya gelince artık bütün gözler muhtemelen böyle. Kimse kalmadı midinin halkından böyle. Kimse kalmadı böyle. Genç hanımlar kucamdan çocuğu tarassalar böyle. Hastalara, yaşlılar, gençliler, kim varsa böyle, erkek kadın böyle, yol işte böyle, Resulullah geliyor böyle. O tek bir seçleriyor, o ağlayanlar böyle, hele muhacirler böyle. Peygamberin sohbetini tadı alıp da onu marum kandırabilecek. Göz yaşları evcandan böyle, ağlayanlar, tekvi olanlar böyle, rüslü yaşayanlar. O gün Medine halkı, Medine şehri, tarihi bir gün yaşadı ama tek o gün işte onlar böyle, Öyle bir böyle bir işte böyle. Peygamber göründü şimdi. Tabi üzerinde şeyde bir daha göründü. Oradan göründü. Şimdi Medine'ye geliyor. Tabi Medine'de ev yok. O zaman otel yok kalacak gelecek yok böyle. Resim idari yok. Bu tırağı bir yerde kalması gerekiyor. Medine halkı ileri gelenleri çıkıyorlar Ya Resulallah bize buyurun. Bize buyurun Ya Resulallah efendim. Yol boyunda Kapı açık. Herkes da bize gel derken. Peygamberimiz eğer birine girse, birini tercih etse diğerler bunu bükülecek böyle. Belki de bir gizli kıskançlık olacak aralarında böyle. Bakın Peygamber dedi ki ben deveme bağlayayım böyle. Devem Allah'a bağlayacak öyle böyle. Devem ne çekerse o misal olacağım böyle. Keşkeken kırmızı bu şey böyle. Koştu ellerine. Deveye hangi otu seviyorsa onu Allah kucaklığına geliyorlar. Deve onu gösteriyor böyle. Yani onlar da geçtiğinde. Deve adı kusma. Kusma devesi muhtemelen. Peygamber devesi. Bizleri iyi o dememelen ya. O deve de manevi sahibi peygamber. Üzündeki kişinin şahsiyeti haberi var ama böyle. O da fiz alamından yok devemler tabele. Hatta hurma kütük, kütük. Yani Bildiğinede kütük, olsa alamış kütük böyle. Almışlar devem daha canlı var böyle. O devem hiçbir yere bakmıyor tabele. Yalnız baştan beri bir saa istiyor böyle öyle ben. Ama bir yere bakmıyor beri şehir. O getiriyorlar onu getiriyor hiç bir yere bakmıyor beri. Baştan beri sanki tehli böyle. La ilahe illallah der gibi böyle başlıyor, bir sağda, bir böyle, bir sağda, bir solda baktaki bir bir kimse bakmıyor böyle, öyle bir dedi. Geldi geldi, bir yere bir çöktü. Ama iki yeri böyle indirdi, başına gire indirdi. Orası boş bir arsa. Yarsa burası boş asal eller, etmeye bakalım, sabrın bakalım böyle. Oradan kalktı eve, kalktı. İstanbul'un metrol Eyüp'tin bu trenler, Eyüp'tin Hazretleri. O da Halib'in zeyttir Aslında. Ebu Eyüp denir kendisine. O da hemen yakın orada şimdi. Oraya yakın Ebu'ya kendisine böyle. O da kapıyı açmış. Hanım da yanı başında. O da kapıda bekliyor ama çıkıp da bize buyur deme utanıyor ama. Yani Ebu sana mı kaldı? Ebu'yı Halib alsın Yani sana mı kaldı gibi böyle? Halk bana güler diye böyle. Ama peygamber aşkı sevgisinden hiç yanmış böyle. Peygamber karşına peygamber bakıyor böyle onun nuruna garip olmuş böyle. Yani kendine geçmiş feyriyle böylece. Ama hayatından çıkamıyor böyle. Kapı açık kapı öndü böylece. Hanım da yanı başında. Demek ki ilk çöktüğü yer Medine'deki meclisinde bulunduğu yer burada. Ramızda'nın bir tane bulunduğu yer böyle. Ramızda kapısının bulunduğu çöktü böylece. Ona biraz yürüdü. Yani hemen sağda onun eviydi böyle. O evin ben gözle gördüm muhteremler. Altmış yıllarında ben. Şey yoktan yıkılırlar muhteremler böylece. İlk katlı evde böyle. Altı taştı. Üzerinde ağaçlar vardı. Kerpiçti böyle böyle. İlk kattı. O çok haraptan da muhteremdi. Yani Osmanlı bunu korumuşlar. Bu korumuşlar. Fakat bu Suudiler böyle şeye bakmıyorlar veya eski seyir bakmıyorlar böylece. Nasıl olmuş tabi? Çok haraptı böyle. İçine girilmedi bile. Kapı açtı böyle Büyük kapıydı. Kalın bir kapıydı. Ama kapı bozuk, yamılmış. Buna hafı yamılmış, içine girilmedi. İçine giremedi demişler böyle. Evi gördüm herhalde o zaman. Oraya gelince devre çöktü muhtemelen. Devre çökünce hanımı Halil koç bak, Rıstah bize gelecek. Ya, san, nasıl olur mu yani böyle bir şey olur mu? böylece. Devre çöktü. Bir de yanını bir konuyu koyunca, diye arı kalkmaz dostlar böyle. Koyunca, hadi al dışarı koşdur Bu lazım böyle. Eşin aldı aldı içeriye, oraya getirir misinler? Yıda he kalır böyle? Mihmandar ne biliyor böyle? Mihmandar, Mima Farsha misafir. Mihmandar, el müsa al anlamına geliyor. Konu ka devineme. Mihmandar ne bir adıstanız böyle? gidek orada. Tabii önce Cebolar seni Peygamberimiz oraya hoş geldin. Lehte geldiler, Mina geldiler. Evet tabii küçük ama tabii bir kız otuyorlar, gidiyorlar diğerlere girerken bu şekilde. Namaz sancılıyor orada. Meş yapmak kararı verildi. Medine'ye, Medinelere Peygamber Efendimiz gelmesiyle İslam'a yeni bir sayfa açılıyor, hep başlıyor yani gecenin karanlığı gitti. Mekke'deki karanlığı zulümler gibi baskı dönemi gitti böyle. Allah diyemeyenler açıkçak okuyamayanlar böyle. Zulüm işkence görenler o dönem kapandı. Medine gelirler. Artık serbestçe. Görenler. Cemaate namaza kılınıyor. Sohbetler yapılıyor. Hisse hisse gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. öğrencileri Kur'an'ın öğreniyorlar. İslam tam yaşanıyor böyle. İslam uygulanıyor. Allah'ın hükmü, gibi hükmü ediliyor orada. İslam Mekke'de bir cemaat idi böyle. azınlık bir cemaat böyle. Ezilen bir cemaat böyle. Aşağı bir cemaattı. Mekke mükerimede. Orada devlet oldu muhtemelen böyle. İslam devleti. Orada orada. Tabi orası hem de daha yakın i̇şte böyle Roma'ya o tarafa doğru böyle. Onun için beni taklit etmiş şekilde. Elhamdülillah. Tabi kısa bir zamanda Hayber, Bekki'ye her taraf fetholundu. Yine kısa bir zamanda İslam üç kıta yeğilir muhtemeliler. hals dönemine gelelim şimdi. Hizriye başı olmasına gelelim Hizriye'nin şimdi. Kısaca inşallah. Araplar, müşrikler, yani canımarcılar, onların bir tarafı vardı... İbranice dinin başına bazı böyle. Yani Arabeye bağlı, Arabeye bağlılar bunlar. bağlı bunlar denir. Muharrem ondan yıl başıydı, ay böyle. Muharrem Safa'ya gidiyormuş yine, mecazi böyle birer böyle. Yalnız bir tarih başını, tarihin başını götürür tarihin böylece. Bu işin sabrının çoğu insan bilmiyor sabrın yaşsa bilmiyor böyle. Yani şu tarih, tarih başlangıcı böyle. Ne yapmışlar bunlar? Mesela bir kabirisi ölmüş. O bir tarih başlangıcı olmuş bir zaman işin böyle. Ne zaman doğdun sen? Işte ölümünden altı ay önce, altı ay sonra böyle böyle. İşte bir sel olmuş, bir savaş olmuş, kıtık olmuş. Yeni bir o olunca o tarih başlangıcı oluyor böylece. Tabii karma bir şey oluyor bu şekilde. Sonra fil olay olunca, fil makal olunca hepsini bastırıyor. bu Oluyor böylece. Sonra Peygamber'in Peygamber'in dönemi başlıyor. Nübüvvet diye. Hicad başlıyor. İşte Bedir'den, Uğut, Hendek savaşıyor. Mekke Mekrepetlerken böylece tarih karıştırıyorduk. Hasremen döneminde İslam çok genişledi bu dönemde. Üç kıtaya gelildi. Üç kıtaya gelildi böylece. Afrika'ya baştan başlayıp böylece. Azerbaycan hep alınan böyle böyle. Erbanistan, Anadolu, Darüs alınlaştığı yukarı. İran tafet olundu. İslam gayet güçleniyor, İslam kuvvetleniyor. Tabi reisin yazışımı oluyor, gönderiliyor. Ama tarih yok şimdi böyle. Atamıyor tarih yok ki böylece. Günü ayı belli, Şaban'ın beşi. Hangi Şaban'ın bu şekilde? Sonra anlaşması yok, ticariştir yapılıyor böyle. Yok bu şekilde. Hasen topluluğu sahabeleri, burada karar verildi böyle, bir tarihi başlangıç olsun böyle. Yani Muharrem birinci yılbaşı, onlarda da o böyle. Yalnız bir mebde tarih tarihi olacak böyle, tarih başlangıç olacak böyle, bu devam edecek böyle, resim olarak olacak. Bu niye karar verildi dedi böyle bir kısmı Peygamberimiz'in doğumunu, bir kısmı işte Mekke'nin fethini böyle, şu derken böylece, fakat ondan sonra çoğunluk, ondan sonra hepsi çoğun, hepsi böyle ittifakla karar verildi. Hicret. Hicret böyle, böyle. Yani Peygamber'in doğumundan da, bakar böyle. Üstün gele bu. Hicret ne oldu? Hicret ne oldu? İslam'ın karanatörüme kapandı. Zulüm kapandı. O zulüm karanatörüme bitti. Sen de kurumdur. Yani böyle. Elhamdülillah, bu sene yani 2015 olarak bu gece mutluluklar, eramda yuva işi senin başı bela, hiç bu gece mutluluk bela. Yani sohbet, an denge mutluluklar, bu gece bela. Bu gece ama aması var. Dümlü bilmiyordum mutlulukları, yani çoğumuz dümlü bilmiyordum mutlulukları bela. Hanımla Dün dümlü bilmiyordum mutlulukları, bilmiyordum bela işi. Hristiyanlarda başlı ayrı. Yahudiler bak, küçük devlet. Onların takvimi ayrı yılmışlarında. Çin var, Japon'un başka, Hintenem başı takım var böyle. böyle. İslam yılbaşısı bu olduğu halde, dün bilinmiyordu. Üstelik bilinmiyordum. Ama Hristiyan yılbaşısı olunca, Aylar önceden böyle. Aile önceden böyle. Yılbaşı, yılbaşı böyle. Yılbaşı çılgınlığı böyle. Noel babalar, vitrinleştemeler... Tebrikler, şunlar, bunlar. Hindler alınma kesmeler. Özellikle başımın biletleri, fiyangaları, biletler, şunlar, bunlar. Yani Türkiye son zamanlar İslam ülkesi. Yudokta Müslüman diyoruz muhtemelen. Öyle inşallah. Ama Roma'dan, Londra'dan, Berlin'e farkı mı muhtemelen? Böyle? Yuh başına gelecek böyle. İslam yuh başısı muhtemelen böyle. Olduğu halde Sünnetçi muhtemelen. Söyleye geçiyor. İnşallah muhteremler sohabadan sonra böyle hepimiz yani telefon olanlar arasında inşallah böyle yakınını, dostunu yıl başına bir tebrik etsin muhterem böyle. Rabbim inşallah, İslam'a hayrı inşallah Tabi günümüzde yine İslam alemi karanlıklara büründük şu anda muhterem böyle. böyle. Ama kabahat bizde var tabii böyle. böyle. İslam'a karşı çok yabancıdır muhterem böyle bir rahatlama oldu böyle. Bir bolluk oldu İslam aleminde. Öyle petrol metron çıkınca böyle bir rahatlama oldu, bir bolluk oldu böyle. Kala kala bir kuru bir namaz kaldı böyle. Yani İslam'ı bir kala kala bir kuru bir namaz böyle. Bak kuru diyorum böyle için. Cansız. Cansız bir namaz böyle. O da araya verme böyle. Yani cemağa ya giden bile... Edam vakti girip hemen çıkıverme, kapıdan verme, iş yerine kılan o kadar çabuk kılverme, bunu da azaldı bunlar bu taraftan yani böyle. Evel adımın üstümeyden böyle. Ama yetersin bu taraftan Bakın bir peygamber, sahabeler bu sahabeler hep böyle. Din bize kolay gelmedi bu taraftan böyle. Necesi bu sahabeler bu ne çekti sahabeler? işkence baskılar, zulümatları böyle. Sonra cihat yapı, çöller böyle. O günün şartlarında, çöl havasında böyle. Yarağaçları, tovk. Kuru ekmeği, artı ekmeği. O da taş gibi güneş yanmış, kuru, kuru ekmeği böyle. Su var ama tulumda, deride. kabuk deriden böyle. En aşağı 60 derece ısı çöyde. En aşağı böyle. E, deride o, su ısınmış, yetmiş, çıkmış Kokuyosun, hemen böyle onda kana kale işi mi usuyuvam tevelya. Ve yarar yarıştı. Ne yaptı böyle? İslam'ı yaymak işi. İslam'ın tebliğ işi böyle. Cahtaklar böyle. Öldüler, yaralı sakatlandılar sakat olanlar, muhtarlar şarşat oldu. Şimdi kimde bakalım ne yapıyor İslam için? Ne yapıyor böyle? He işte efendim işte mevlit olsa bir kan araştırma din özü böyle. Oturası kanapya mutlattı. Kanapya mutlattı. Çay demliyorum bu şey efendim. Önümüzde şunlar bunlar işte bu şekilde böyle. Evet dinliyoruz. Ne var? Müslüman da kurtarın böyle. Ya mutlattı. Allah okulda zulüm etmez. Allah kula zulmetmez. etmez. Al geri almaz mutlattı. Kesin der böyle. Hayati kerem var, böyle. Ama dinden kopuldum. İşle yaşamadım mutlattı. Bakınız altı kişi Medine-İslan var. Altı kişi böyle. Çekirdek bunlar böyle. Altı kişi böyle. Alacağım inşallah mı Biz de inşallah İslam birinciye hatırlayanlar böyle. İslam'ın şuuruyla ile hatırlayanlar. Bakınız ne kadar dünya malımız olsa, dünya malımız böyle. Mal, mülk, makam, mevkiz, servet böyle. Ne olursa olsun, öldüğümüz an, adımız oldu cenaze. Yolda öldük. Trafik adası oldu. Hatta kalır mı bile öyle kişi böyle? Bakır ölmüş. Amir an yoluna böyle. Savcı gelecek. Öyle cenaze gördüm muhtemelen trafik adasında. Hava yağmurlu, çamur. Üzerine bir gas ötmüşler. Tabii o da uçmuş, ıslanmış. Çamur etir muhtemelen böyle böyle. Yani ne kadar malımız olsa kişinin makam, mevki, rütbesi olsa, yetkisi olsa, seviyeti de olsa kişinin böyle, kişi öldüğünde aldığı aldı, oldu, cenaze muhtemeler. Ne gidiyor dünya, ahiretel, dünyadan? Bir tek kefen muhtemelen. Bir de kefen muhtemelen. Dünya malı böyle, madde olarak. Bir kefenin böyle. Kalanı, kalma muhtemelen. Hepsi kalma muhtemelen. Ama Allah işe ne yaparsak, bizi haber kabile giriyor muhtemelen. Bir de kabirden bakalım, kabirden bakalım. Öldük şu anda, kabirdeyiz şu anda. Öldük kabirdeyiz şöyle. Tek başına kaldık böyle. O derler. Bizi gömdiler mezara, yüzünü takıp attılar, hep gitti, işine gitti, böyle, her işine gitti böyle, böyle. Tek başına kaldık garip kaldık böyle, karantara kaldık başına böyle. böyle Oradan bakalım, işine ne yapıyor orada? Ah diyor, ah böyle, ağzlanmışım o dünya böyle. O kadar ev aldı, apartman aldı, şunu aldı, bunu aldı, koştu, koştu, şurada tartıştıldı, kavga etti, gönül kırdı, haramlı işledi, şunu yaptı, bunları yaptı, o kadar hırsla koştu. Şu makama geldi, hırsla koştu. Hepsi bir hayarmış, rüyamış mutlaka böyle. Ona baka mutlaka böyle, ona baka diyeceğim. Ama Allah'a bir şey yaparsak, bize gireme mutlaka bir şey yapar. İnşallah mutlaka cemaatimiz. Hiç olmasın bunu sabı Ömrümüzü inşallah dine veremem böyle. Yani dine insanı kurtarmaya çalışalım. Ramiz inşallah İslam ile bu mübarek hayırlar için yatal fatih.